Diyelim ki ben camide vaaz ediyorum, mirastan bahsettim. Efendim işte Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak bir insan öldüğü zaman malını geriye bıraktığı yakınlarına nasıl taksim edeceğini detaylı olarak anlatmıştır. Müslümanların buna göre hareket etmesi gerekir derken bir adam dese ki kardeşim şu bak ne diyor onlar eskiden kalmış eliyle böyle bir tavır yapsa. Bu bile Bu yeter mi hocam? Tabi istizadır alaydır. Küçük, küçümsemektir, beğenmemektir. Ne haramı kardeşim diyor mesela. Yani bak bir adamın e, kafir olması için illa Allah'ı inkar etmesi gerekmiyor. Ya sadece Hz Muhammed Aleyhisselam'ı inkar etmesi gerekmiyor. Kur'an-ı Kerim'in bir ayetini inkar etse bir haramı inkar etse ki, faizin haramlığını inkar etse içkinin haramlığını inkar etse Veyahut da hafife alsa, küçümsese, beğenmezse ne olacak canım kardeşim? İşte önemli değil gibi bir tavı sergiliyerek delim ki içkiçse. Yani bir şeyi inkar etmekle bir şeyi alay almak aynı derecede günahtır. Kur'an-ı Kerim'de Keyif Suresinin son sayfasında cehenneme atılacak kimselerin özellikleri arasında inkar edenler ve alay edenler zikrediliyor. Yani perember ile alay etmek, din ile alay etmek, namaz ile alay etmek, ezan ile alay etmek, Kur'an ile alay etmek, dini bir hüküm ile alay etmek kişiyi küfre götür. Bunlardan sakınmak lazım.